...dinlemeyenler üzülüyor. Haydi radyo başına. Hak dostum başlıyor. Bana da beş kilo versene orada. Ne beş kilosu Karagöz'üm? Hazarcılığa başladın galiba. Ne çığırtkanlık yapıyorsun be. Efendim ne çığırtkanlığı? Ben programın açılışını yapıyorum. Her zamanki gibi asana birader. Zihnimi bulandırıyorsun. Karagöz'üm bak yine lakırdı yapıyorsun. Vaktimiz yetmeyecek. Haydi haydi. Bugünkü konumuzu anlatmaya başla bakalım. Başlarım şimdi konumuza. Karagöz'üm, ne yapıyorsun birader? Sen demedi mi be adam programı başta diye? Yahu öyle mi başlanır Karagöz'üm? Senin gibi sebze, meyve satar gibi mi başlayalım? Hayır efendim, ben açılışı yaptım. Sen konumuzu söyle ve ondan sonra konuşmaya başla. <gülüyor> bugünkü konumuz <gülüyor> şeydi <ya gülüyor> şey Bugünkü konumuz <gülüyor> neydi ya, şey... Ne? Şey, ya, şey işte, şey. Ne? Ne? Ne şey, şey şey? Ne? Kara gözüm, ne? Ya unuttum, unuttum be, Allah Allah, kara gözüm. Ne diyeyim ben sana? Bugün bir değişiklik yapalım. Çocuklara hitaben bir program yapalım, demedik mi? Ha. Tamam tamam, <gülüyor> hatırladım şimdi. Evet sevgili çocuklar. <gülüyor> aman da aman aman, hanımış benim yavrucuğum. <gülüyor> aman aman, ne sürünsün siz? Çirkin, çirkin. pü Allah canına çirkin seni. Ha, o ne demek Karagöz'üm, ne saçmalıyorsun sen ya? Dur sen karışma, acıvat çok iyi gidiyorum, ısımı kesme. Ay ay ay ay ay ay ay. Nereden, aman aman <gülüyor> aman dur aman. efendim, dur saçmalıyorsun Karagöz, sen ne söylüyorsun öyle? Sen demedin mi be adam? Çocuklara hitaben yapacağız programı diye. Evet, öyle dedim. Ben de öyle yapıyorum işte. Peki, neden söylediklerinin hiçbiri anlaşılmıyor? Sen anlamazsın tabii. Nedenmiş efendim? Çocukların anlayabileceği bir şekilde konuşuyorum da ondan, cahil adam. Olur mu birader hiç olur mu? Bal gibi oldu işte. Ne dedin peki? Dedim ki sevgili çocuklar. Hak dostum programı başlıyor. Herkes dünya radyo başına dedim. Eğer kaçırırsanız çok üzülürsünüz dedim. Sen hiç büyümedin efendim. Hala çocuksun hala. Senin gibi yaşlanmıyorum ya kart Kara gözüm. biz çocukken neler yapardık? Nasıl davranırdık? Neleri yapmazdık? Bunları anlatalım çocuklara diye konuşmadık mı? He. Öyle konuştuk. Ha işte onlara konuş. Tamam. Ay g g g g g g g g g g ...büyüklerinize çok saygılı olun, onlara hürmet gösterin dedim. Onların yapamayacağı işlere yardımcı olun dedim. Hı. Unutmayın günün birinde siz de yaşlanacaksınız dedim. Siz nasıl davranırsanız, aynısını siz de görürsünüz. Siz yaşlanınca kendinize nasıl davranılmasını istiyorsanız... ...siz de aynen öyle davranın dedim. Gerçekten böyle mi dedin Karagöz'üm? E, çocuklar bile anladı, sen anlamadın ya Hacıvat. Öyleyse bana da programı kapatmak kaldı.